Türler Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariye, 8 Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam. 42 yıldır 7'den 70'e herkesin dünyasını renklendiren nizik kitap kırtasiye sunar. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan veliyim, velinin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli hisarına oturmuşum, oturmuş da bir Türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Eda'lım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne. Sevda'lım boynuna vebalım. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. Herkese günaydın. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programındayız. Canlı yayında saat 10.32.43. Pek çok Açık Radyo dinleyicisinin bildiği gibi bu sesin az önce dinlediğim sesin sahibi büyük aktör, büyük tiyatro adamı, büyük hoca ve kıymetli insan... Müşfik Yenter artık aramızda değil, dün hayata veda etti. Bu programı tabii ki ona adıyoruz ve telefon bağlantılarımız olacak. Şu anda telefon hattımızdaki ilk kişi açık radyo dostlarından, programcılarından çok önemli bir tiyatrocu Tilbe Saran. Tilbe günaydın. Günaydın Eraslan, günaydın. Öncelikle olarak başımız sağ olsun. Hepimizin. Evet böyle tatsız meselelerde bir araya gelmek, evet insanın canını sıkıyor ama yapılabilecek de bir şey yok. En azından ardından kendi adıma söylüyorum dilim döndüğünce birkaç hoş cümleyle anmaktan başka yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Böylesi durumlarda hala bir parantez olarak söyleyecek olursak senin acının da ne kadar taze olduğunu bilerek bu görüşmenin de güç olduğunu kendi adıma söylemeliyim ve hemen Müşfik Hoca'yla başlayalım. Müşfik Hoca'nın tiyatro adamlığı, aktörlüğü, tiyatro insanlığı affedersin aktörlüğü, hocalığı ve tabii ki en önemlisi insanlığına ilişkin. Neler söylemek istiyorsun? Çünkü yakın bir tanışıklığa sahipsin bu konuda Tilbe. E, hiç hocam olmadı. E, ben Yılmaz Hanım'ın e, öğrencisiydim. E, o zamanlar e, Belediye ve Devlet Konservatuvarı'nın bir tanesinin başında Yıldız Genter, diğerinde Müşık abi vardı, Müşık Genter. Ee, ve aslında sahnede e, açıkça olan e, aşk ve e, rekabet dolu ilişkileri okullar arasında da sürerdi. Yıldız Hoca'nın evet. öğrencisi olmakla düşük Hoca'nın öğrencisi olmak. Ayrıca tiyatro, <gülüyor> ee, tiyatro hayatı, tiyatro öğrencilik hayatı iki yakaya kurulmuştu aslında bu şekilde galiba. Evet, evet, hakikaten öyle. Ee, ve e, sonuçta aynı ekolden gelen e, ikisi de e, Ankara Konservatları, Cebeci. E, efsane yıllarının, efsane hocalarıyla çalışmış. E, ama e, nasıl becerdiler bilmiyorum. İkisi de e, çok özel e, oyuncular. E, kimselere benzemeyen, Kıyaslama zaten hiç doğru bir şey değil Elbette Hiçbir alanda Hele hele sanatta asla Ama bu kadar Her şeyleriyle nevi şahsına Münhasır olmak Böyle bir şeydi herhalde Müşfik abiyi ilk ne zaman seyrettim Hatırlamıyorum Hep seyretmişim gibi geliyor Şeyi anlamaya çalışırdım Onu sahnedeyken Nasıl oluyor da Hani e, o kadar yaptığı her şey kolay yapılası ki yani hemen herkes yapabilir gibi. <Gülüyor> e, o kadar e, neredeyse sıradan e, ve hani acaba bunun bir tekniği var mı e, diye işte o zaman öğrendikten hani o sırrı e, asla ele geçirilemeyecek olan sırrın peşinde koşardık. Hepimiz herhalde. Ee, hiçbir zaman sırrını çözemedik. Ee, belki... E, ...aralamaya çalıştık sır perdesini. Müşk abi... ...ismi gibiydi. Ee, çok müşrikti. Ee, tüm canlılara... Ee, ...kedilere, köpeklere... ...çiçeklere... Ee, ...müthiş bir doğa... Ah, ...hayranıydı... Ee, Son şey gittiğimizde Datça'daki evinde Habire götürüp Götürüp ya şu zeytin ağacına Bak ne kadar güzel Diyordu <Gülüyor> Uzun uzun Hakikaten çok Heybetli bir zeytin ağacını seyrettik Birlikte Oh Prens'ti Ben Onunla ne kadar şanslıyım. iki oyunda birlikte oldum. Bir tanesinde e, Gül Onat rahatsızlanmıştı. Arzu tramvayında çok kısa bir sürede olsa. Onun Stanley'sini e, aşağı yukarı işte 10-15 gün boyunca e, izledim. E, hayatımda daha iyi bir Stanley görebileceğim sanmıyorum. <gülüyor> e, Stella diye ...bağırışı hiç kulaklarımdan gitmez. Ee, sonra Martı'da... ...tabii Martı'da... E, ...baya... E, ...düş bir kadroydu benim için. E, Yılıs Hanım'ın Arkadina'yı oynadığı... ...Müşk Abiyen'in... E, ...Trigorini oynadığı... Evet. ...ve Nina olarak ona... ...her oyunda diyordum ki... E, ...hatırlayacaksın Martı'da... ...Mina'nın rekliğini... Evet. E, Küçük bir kağıda yazıp verir. Aslında Trigori'nin oyun içerisinde yazmış olduğu ülkeden bir satırdır. Küçük bir hikaye konusu. Günün, günün küçük bir hikaye konusu. Evet. Ama günün birinde hayatım gerekirse geldi al onu diye. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne öyle dedim. Onu sahnede seyredebilmek için gerekirse günün birinde Gel alın Tilbe çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok anlamlı bir anma oldu. Müşfik hocanın ardından seni biraz yorduysam çok özür dilerim. Bununla ilgili olarak tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve başım sağ olsun. Sabır diliyorum Tilbe. Evet buzlar bazen yere iniyor. Evet. Şimdi yerine gitti. Galiba. Peki. İstanbul'da görüşmek üzere. Çünkü biliyorum ki sen şehir dışındasın ve cenazeye yetişmek için şu anda İstanbul'a doğru geleceksin. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Burada görüşürüz Tilbe. kal. Evet. Müşfik Kenter'in kaybının ardından türler arası programı onu konuşmaya devam ediyor. Tam da programa yakışır bir şekilde. Az önce Tilbe'nin özetlediği gibi sadece tiyatroculuğu bir kenara tiyatro insanlığı aktörlüğü hocalığı bir kenara aynı zamanda müthiş bir Doğa dostu olması. Neredeyse zeytin ağacıyla bir aşk yaşıyor olması. Bunu Tilbe aracılığıyla öğrenmiş oluyoruz. Hoca ile ilgili başka bir önemli yönü de bir kere daha gözler önüne ya da kulaklarımıza çarpmış oldu. Evet devam ediyoruz. Müşfik hocayı anmaya. Mert'in bir hazırlığı var şu anda. Onu dinleyelim sonra telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz. Ateşim var mı? Sigara içmez misin? Allah bizi rakıda içmesin. Konuşmasını da bilmesin değil mi? Sen kuşları da sevmesin, çiçekleri de. Söyle, öyle diyeyim. Çocukları. Canın çekmez mi hiç keyif etmeyi? Cık. Parayı sever misin? Parayı onu Hı. da mı? Erkeklerden nefret ediyorsun ha? Ee sana da bu yakışır. At kendini denize. Ne duruyorsun? Boşuna bu dünyada be. Benim yarı yaşım kadar bile yoksun. Güzel misin de? Derdim mi çok? Ha? Benden de mi çok? At kendini şuradan denize. Seni opaklar. Ne duruyorsun karanlıkta? Evet, Müşfik Hoca'nın ardından, gecenin öteki yüzünden bir sahne dinlettik. Size Zuhal Olca ile birlikte oynamışlardı bu filmde. Yapmış olduğu pek çok filmden biriydi. Müsaadenizle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sadece bir film sahnesini dinletmek, dinlettik size. Normalde biliyoruz, yani tabii ki bunları... İzleriz, izleyerek hayal gücümüzde, muhayyilemizde o Hoca ve Ankara Devlet Konservatuvarı kuşağının tabiriyle muhayyilemizde çok şey canlanır filmi izlerken. Ama öyle bir sesti ve öyle bir yetenekti ki bu küçücük sahnede bile herhalde muhayyilemiz baya bir altüst oldu. Müşikenteri anmaya devam ediyoruz. ...camiadan kişilerle görüşmeye devam ediyoruz... ...şu anda da telefon hattımızda... ...şehir tiyatrosu sanatçısı... ...Hocam Ali Yevzun var... ...Günaydın Hocam... ...Günaydın Yavrum... ...Başımız sağ olsun öncelikli olarak... ...Sağ ol canım, çok var... ...Siz Açık çok Radyo'da müşrik. nasıl anmak istersiniz... ...Müşfik Hocayı Hocam... ...Türkiye çok büyük bir usta oyuncuyu kaybetti... ...çok büyük bir tiyatro hocasını kaybetti... Çok hem fizik olarak dünya güzeli hem ruh olarak insan olarak dünya güzeli bir ustayı kaybetti. Çok üzgünüm. Onsuz, onsuz Türk çok zor. Çok ağrıma gidiyor. E, Müşrik abi benim için Türkiye'nin değil dünyanın çok önemli aktörlerinden biriydi. Ne zaman yurt dışında bir oyun seyretsem... Şu karı bunu daha iyi oynardı diye düşünmüşümdür. Onunla aynı sahneyi hiç paylaşmadım. Ama onunla bir Dirse'ye pek çok BBC yapımı e, dublajları birlikte yaptık. Hatta çok ünlü Dük Sokağı Düşesi adlı BBC yapımı diziyi iki seneye yakın birlikte Dirsek ben Düşesi konuşuyordum. O da yardımcımı konuşuyordu. Müşfik abiye yakın olursa, ondan bir şey öğrenmeyen aktör ve aktriz yok gibidir. O çok büyük bir insandı. Ee, hiç Türk tiyatrosu onu kaybetti ama biliyorum ki onu hiç unutmayacağız. Herkesin Türkiye'de yetişen bütün oyuncuların anısında Müşfik Kenter'le ilgili bir anekdot vardır. Onu ee, daha konservatuar yıllarımda sabah saat beşte tek başına prova yapardı Hamlet'i hazırlanırken. Her sabah beşte kaçak kendiler tiyatrosuna girip koltukların arasına saklanarak seyrederdim. O benim gerçekten çok büyük bir ustamdı. Türk tiyatrosu ona çok şey borçlu, çok şey borçlu. Yüzlerce talebe yetiştirdi yüzlerce profesyonel oyuncuya yol gösterdi onun arkasından söylenecek söz çok zor onun yokluğunu kabul etmek çok zor ama onun yetiştirdikleri biliyorum ki Türk tiyatrosunu ayakta tutacaktık her yönüyle şimdilik söyleyeceklerim bu kadar hocam, çok yormayalım çok sizi teşekkür ediyorum. biz teşekkür çok ediyoruz var. katıldığınız için tekrar tekrar sabır diliyorum hocam Sağ ol. Çok teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere. Evet, 94.9 Açık Radyo Türler Arası programında Müşfik Kenteri Anan isimlerden biri de şehir tiyatro sanatçılarından Aliye Uzun Hatı Ve devam ediyoruz. Bundan bir süre önce, bir süre önce dediğim herhalde çok da büyük bir, çok da ge geçmedi üstünden. 2010 diye hatırlıyorum. Kesin tarihi önümüzdeki hafta söyleyeceğim. En son Açık Radyo'da buluşmuştuk Müşfik Hoca'yla, eşi Kadriye Hanım, aktris Kadriye Kenter'le ve aynı zamanda Defne Halman'la bir araya gelmiştik bu stüdyoda. Ve Kenter Tiyatrosu'nun 50. yılına istinaden bir program gerçekleştirmiştik. O programda Müşfik Hoca şiirleri hiç en ufak bir kapris yapmadan, kendiliğinden hatta bir Açık Radyo gönüllüsü gibi Dile getirmişti, seslendirmişti o şiirleri. Belki arşivi toparlayabilirsek şu anki taşınma telaşımızın arasında. Belki bu programı da umarım önümüzdeki hafta yayınlayabilirim sizler için bir tekrar programı şeklinde. Evet yine de o programı bir anma olanağımız var. Çünkü Defne Halman, aktris Defne Halman şu anda telefon hattımızda. Onunla Müşfik Hoca'yı ve aynı zamanda Cuma günü gerçekleştirilecek töreni konuşacağız. Defne günaydın. Günaydın. Başın sağ olsun öncelikli olarak. Alo. Tiyatro, sanat aleminin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Ee, çok büyük bir kayıp. Ee, yani e, hepimiz çok çok çok üzgünüz. Ee, ben şu anda tiyatrodayım. Biliyorum, evet. ee, yani e, bütün bu e, mucizelerin, müşkik hocamızın Yeretti, unutulmaz e, rollerin gerçekleştiği e, mekanda e, bulunuyorum ve oradan sizle şey, e, sizinle konuşuyorum. E, yarın tören de burada gerçekleşecek. E, işte, müşrik hocamızın e, ömrü tiyatroda geçtiği için hayatına hep e, tiyatroya e, sanata, tiyatronun ilerlemesine öğrenci yetiştirmeye tiyatroya insan kazandırmaya e, yönelikte e, bütün hayatı i̇şte, e, onun için e, törenin burada olması da ayrıca anlamlı ve e, işte buradan uğurlanmak istemiş e, yani kendi isteği doğrultusunda unsunda onu e, gerçekleştirmeye çalışacağız e, işte 30 yıl e, Orhan ve diye e, işte e, Orhan Veli'yi e, hayatı geçirdi. E, işte 30. yıl temsilleriyle de işte tekrar e, yeni generasyonda da buluşturduğu muhteşem yorumunu ve şey ruhunu, e, sıcaklığını, sevgisini işte bize ulaştırdı Orhan Veli'nin beğeni yani nice nici e, başka e, rollerine. E, ama işte yarınki e, tören. E, Orhan Veli'nin dekoru e, kurulacak mümkün olduğunca demiş ki hocamız o dekorun içinden e, işte e, burada sevenleri, e, hayranları e, işte e, onunla beraber onun sesinden Orhan Veli'yi dinleyerek öyle e, uğurlayacağız. Evet. Yani hiçbir zaman uğurlamayacağız tabii. <gülüyor> Elbette, hep yüreğimizde taşıyacağız. Öğrencileri olarak e, yani öğrencisi olmayan bile yani işte demiş ki hocayı kim seyrettiyse, e, kimin e, yolu kesiştiyse yani ne mutlu bir e, de, şeyiz ki e, bir toplumuz ki e, bir e, Müşbikenter e, doğdu bu topraklarda ve e, yani işte dünyamızı değiştirdi, aydınlattı, e, yani nice e, insanlar yetiştirdi kendilerimize ne büyük e, mutluluklar e, ne büyük e, mutlu, şey, keyifler yaşattı ve işte aydınlık e, e, ışık ve sevgi saçtı e, her ortamda evet Defne seninle konuşmaya başlamadan önce dinleyicilerimize aktarmıştık aslında şu anda da tuhaf bir buluşma yaşıyoruz çünkü burada senin büyük çabanla Müşfik Hoca buraya gelmişti bu radyo stüdyosuna açık radyoya Kadriye Hanım'la birlikte ve Kent Tiyatrosu, Tiyatrosu'nun 50. yılı vesilesiyle sayende çok güzel bir program yapmıştık şu anda onu andım. Belki de önümüzdeki hafta bu programı yayınlayacağız. Törenle ilgili bir iki küçük detay daha soracağım ama öncelikli olarak senin hayatında aktör, hoca ve tiyatro insanı olarak yerinden biraz söz edebilir misin Müşik Hoca'nın? Elbette. Yani benim için yani hayatımın en önemli insanlarından biri diyebilirim. Yani konservatuvarda Müşik Hocam'ın eğitmenliği ustalığıyla yetiştim. Ondan öğrendim işte tiyatro disiplinini, işte bir role nasıl yaklaşılır hem teknik yöneyle hem de yani daha önemlisi şey yani sevk isteyerek yani şey büyük bir çaba ve disiplin e, bu doğrultuda e, yani çalışmak gerektiğine hep e, bize örnekle e, şey yaptı gösterdi ve bize bunu aşıladı e, ve her zaman yani kiminle konuşursan konuş eminim herkes bu şeyi söyleyecektir bu cümleyi söyleyecektir hepimize önce insan olmamız gerektiğini söyledi hep buradan yola çıkmak gerektiğini ve yani bunu en iyi en güzel en naif, en doğru biçimde yapan en sıcak gerçekleştirebilen ee, insanlardan e, oyuncudan öte biri bence e, yani e, yani bunu e, sağlayabildi ve e, yani müthiş bir e, sevgi yayarak. E, yani onu izlemeye zaten hiçbir zaman doyum olmuyordu. Yani bir oyununu izleyen yani hangi oyun olursa olsun hani defalarca işte tekrar tekrar izlemek yani o zaten başlı başına bir eğitimdi. Yani öğrencisi olma şansına erişmeyenler bile onu izleyerek ne çok şey öğrenmişlerdir, ne güzel duygular yaşamışlardır. Ee, ben e, konservatuar yıllarında da e, hep Sikenter Tiyaslısı'nda çocuk oyunlarında oynardım e, okurken bir yandan. Hep e, kulisten e, izlerdim Şük Hoca'nın oyunlarını. E, işte, yani o yakınlık e, müthişti. Her zaman e, şey... E, cömertliği e, işte bir şeyler öğrenmek istediğimiz zaman sormak istediğimiz zaman sıkıştığımız zaman e, ona sormak mümkün. Ben hep böyle bu yani şey bu konuları konuşurken elinmiş büyük koca söz konusu olunca tekil e, konuşamıyorum çünkü e, yani ben düşünüyorum ki onun ki yani bireysel bir şey değildi etki değildi yani bendeki etkisi eminim yani yüzlerce insan yani katlanarak büyüyen insan toplulukları için geçerlidir Ben tabi yani onunla çok yakın olma şansına eriştim insan olarak tanıyabildim sahne dışında da sahne üstünde olduğu gibi naif işte şey dürüst şefkatli sevecen verici yani işte bütün güzel sıfatlar neyse onları barındırıyordu kimliğinde, kişiliğinde ve oyunculuğunda tabi bu yazıyordu. Yani sırf Türkiye için değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Bence nereye giderse gitsin aynı heyecanı yaratırdı ve hep ömrü sahnede geçti. Tiyatro için verdiği çaba, emek, hizmeti yani işte anlatmakla bitmez. Biz ancak öğrencileri olarak onunla yolları kesişen kimler varsa onun öğrettiği değerler bize verdiği müthiş armağanlar, yani tiyatro anlamında da, insan olarak da yani bunları gerçekleştirerek sürekli sahnelerde olarak, hiç durmayarak her zaman Müşfik Hocamızı böyle yaşatacağız. Peki Defne, son olarak tören detaylarını rica ediyorum senden. Tabii tabii Aslan'cığım. Yarın onda kenter tiyatrosunda Halaskardarzi Caddesi e, harbiye e, tören e, buradan e, yani burada başlayacak Ondan sonra e, yani işte, şey e, teşvik ede e, namazına e, yetişmek üzere e, buradan da yola çıkılacak ve işte hocanın e, sesinden Orhan Veli'nin şiirlerini okuyacağız, onu dinleyeceğiz daha doğrusu ee, ve onu buradan e, sevgiyle e, ve şey, büyük üzüntüyle e, uğurlayacağız. Ama e, onun ışığı her zaman bizimizde olacak, e, bize verdikleri hiçbir zaman tükenmeyecek, gitgide büyüyecek. Peki Defneciğim çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yayını Kenter Tiyatrosu'ndan şu anda yapıyor olman bizim için anlamına bir kat daha artırdı. Senin için her ne kadar zor olsa da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum Defne. Ben teşekkür ederim. Başsağlığı Hocam, ve sabır diliyorum. Müşfik hocama layık olmak için her zaman çalıştım. Umarım onu anarak yani mümkün olduğu kadar yani işte dile getirebildim bu koşullar içerisinde. Şüphesiz. Çok teşekkür ederim bu fırsat için. Görüşmek üzere sahnelerde, tiyatrolarda. Görüşmek üzere. Tekrar sabır diliyorum Defne. Ben de herkese, sana herkese. Sağolsun. Görüşmek Hoşçakal. Teşekkür ederim. Evet, 94.9 Açık Radyo Türler Arası programı kaybının ardından, dünkü vefatının ardından Müşfik Kenter'i konuştu. Önce Tilbe ile başladık. Tilbe Saran'la programcı dostumuz, tiyatrocu çok önemli bir... Oyuncu, ardından şehir tiyatrosu sanatçılarından Ali Uzunatahan'la devam ettik. Son olarak da Defne Halman'la konuştuk. Defne Halman şu anda Kenter Tiyatrosu'nda, Kenter Tiyatrosu'ndan seslenerek Müşfik Hoca'yı andı. Ki en son Açık Radyo'da birlikte yapmış olduğumuz programda Defne Kadriye Hoca'yı, Kadriye Hanım Kadriye Kenter'i ve Müşfik Hoca'yı da burada yayına getirmişti. Tekrar camiaya başsağlığı ve sevenlerine sabır diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bedava yaşıyoruz bedava Hava bedava, bulut bedava Dere tepe bedava Yağmur çamur bedava Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, mekanlar bedava Peynir ekmek değil ama acısı bedava Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava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 8 Kol Sanat Seyahati Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam 42 Yıldır 7'den 70'e herkesin dünyasını renklendiren Nezih Kitap Kırtasiye sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41